Hoşgeldiniz. Bu videoda bilimin doğuşunu göreceksiniz ve felsefedeki fikir değişimlerini göreceksiniz. Bilim ve felsefe dine ne kadar etkili? Niye inanıyoruz? İnanmanın ve din yaratmanın temelinde hangi güdüler yatıyor? Antik Yunan'da ruhla, bilinçle, tanrıyla inanmayla alakalı ne gibi fikirler vardı? Ve hangi fikirler materyalizmi ve ardından bilimi doğurdu? Bunlara bakacağız ama bu video öyle ders türünde bir video olmayacak. Burada daha çok sistem olarak, bilimi ve yöntem olarak felsefeyi ele alacağız. İnanç da bunların bir etkeni olarak size aktarılacak. Bu tip dönem dönem bilim ve felsefeyi inceleyen başka videolar da gelecek çünkü bunu bir seri halinde yapmayı planlıyorum. Örneğin İslam felsefesi, Rönesans, ondan sonra işte kuantumculuk gibi konularla alakalı ayrıntılı videolar yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla bunu bir felsefeye ve bilime giriş videosu olarak da düşünebilirsiniz. Jenerikten sonra başlıyoruz. Çoğunuzun bildiği üzere bilim çok yeni bir alan. Daha yeni yeni popüler bilim diye bir şey oluşmaya başladı. Popüler bilimden önceki bilim kavramı aslında din ve felsefeydi. Çünkü evreni din ve felsefeye de yorumlamaya çalışıyorduk. Ve yaptığımız deneyler de daha çok zihinsel deneylerdi. Tıpkı şu anda kimya biliminin olması ama kimyaya bin yıl önce simya dememiz, 5000 yıl önce de bunu büyücülük olarak adlandırmamız gibi. İşte felsefe de, din de, Bilimin eski versiyonlarıydı. Ama felsefe biraz daha bilimseldi diyebiliriz. Tez, antitez ve sentez yöntemiyle fikirler ortaya atıp, bunları test edip, sonuçlara ulaşıp, o sonuçlardan yeni fikirler üretip, böyle böyle geliştirerek, ileride de bunu cihazlarla ve direkt olarak bir yöntem olarak deneylerle ortaya koyduğunuzda buna bilim diyordunuz. İnsanlar farklı yöntemlerle gerçeği sorgulamaya başladılar. Bir şeyler hakkında teoriler ürettiler. Kimileri gerçeğe sadece düşünmek yoluyla ulaşabiliriz dediler. Kimileri ilham yoluyla, vahiy yoluyla yani kalp gözüyle, sezgi yöntemiyle gerçeği anlayabiliriz dediler. Kimileri de deney ve gözlemle, nesnel olarak bunu araştırmakla öğrenebiliriz dediler. Ve bunlar farklı alanlar oldular. Ama bunların hepsinin de çıkış noktası direkt olarak felsefeydi. Çünkü felsefe sorgulamaktı. Ki din de sorgulayarak ortaya çıkmıştır. Zaten bununla alakalı videoları paylaştım bakarsınız. Öncelikle varlığı, insanı, felsefeyi, bilimi, dini yani bizim sistemlerimizi anlamak için kendimizi de anlamamız gerekiyor. Çünkü insanlar yapısı gereği soru soran varlıklar. Ben niye buradayım? Niye yaşıyorum? Ne ifade ediyorum? Neden varım? Bunun gibi soruları soruyorsunuz ve bir takım yollar belirliyorsunuz. Ama bu yollar öyle temiz ve kolay yürüyebileceğiniz yollar değiller. Çünkü hepsi çakıl taşlarıyla dolu. Biz bu yolları oluştururken yani fikirler üretirken... Bilgisizlikle bunu yapmaya başlamıştık. Çakan yıldırıma bir anlam yüklemeye çalışmıştık. Düşünerek kendimizce bir takım gerekler, sebepler uydurmuştuk ve bunların birçoğunu test ettik, bir çoğunu edemedik. Biz şu an belki jeolojide, biyolojide, astronomide veya diğer bilim alanlarında hatta kuantum alanında bile birçok şey öğrenmiş olabiliriz. Ama bunlar çok gençler ve bilgilerimiz biraz kısıtlı. Daha öğrenecek çok şey var. Kaldı ki bu bilgileri elde edinmemiz de öyle kolay olmadı. Bilimin karşısında tonla engel vardı. Düşünmenin, sorgulamanın karşısında tonla engel vardı. Özellikle din baskısı ve feodalite bu engellerin en büyükleriydiler. Feodalite baştaki ne istiyorsa onun bilinebileceği, karşı gelinemeyecek bir sistemdi. Din ise tanrı veya tanrıyı temsil edenler ne istiyorsa onun olabileceği bir sistemdi. Çünkü her din içinde şeriat hukuku barındırır. Ama bu gibi konuları zaten bir hafta önce paylaşmış olduğum bilim karşıtlığı videosunda eleştirmiştim. Dolayısıyla tekrara düşmek istemiyorum. Zaten Avrupa'nın karanlık çayı ile alakalı da bir takım videolar çekeceğim. Dolayısıyla ayrıntılı olarak oralarda işleyebiliriz. Aslında felsefe dahil bütün inançlarımızı, ideolojilerimizi ve sistemlerimizi bilmiyor olduğumuzdan oluşturduk. Bu bilgisizliğimize bir yöntem aramaya çalıştık. Nasıl öğrenebilirim, nasıl daha iyi bir şekilde yaşayabilir ve anlayabilirim. Mantık buydu amaç buydu. İnsanlar korkuyordu. Mağaralarda saklanmak zorundaydılar. Sopaların ucuna taş bağlayarak kendilerini koruyabilecekleri veya avlanabilecekleri silahlar yapmak zorundaydılar. Demiri işlemeyi iyi şekilde öğrenememişlerdi. Uzun bir dönem boyunca ateşi bile bulamamışlardı. Yedikleri gıdalar onları zehirliyor, hasta ediyordu. 40 yaşını görebilen insan sayısı neredeyse sıfırdı. Gripten bile ölebiliyorduk. En ufak hastalıklar bizi mahvedebiliyordu. Hatta bu hastalıkların da bir karakter olduğunu düşünüyorduk. Çünkü virüs ne, bakteri ne bunları daha bilmiyorduk. İşte şeytan girdi, cin girdi, kötü ruhlar bizi ele geçirmeye çalışıyor. Bunun gibi teoriler üretiyorduk. İnsanlar açtı. Henüz adam akıllı ekip biçmeyi öğrenememiştik. Ya yamyamlaşmıştık artık birbirimizi yiyorduk. Dolayısıyla artık birçok toplumda, birçok bölgede insanlar kültür oluşturamıyordu. Sürekli oradan oraya göç etmek, yeni avlar bulmak, yeni yerlere yerleşmek zorundaydılar. Dolayısıyla arkalarında bir medeniyet veya tarih bırakamadılar. Ama bazıları bunu başardı. Tarım toplumları gelişti. Bir yerde tarım bulundu, bu diğer toplumlara geçti. Ekip biçmeyi ve uzun süre hayatta kalabilmeyi başardık. Bu durumda da kalabalıklaştık çünkü sabit kalıyorduk ve rahattık. Biz çoğaldıkça, daha da güçlendikçe, geliştikçe bu sefer zamanla bir şeyleri düşünebilmeye, sorgulayabilmeye imkan bulmaya başladık ve bu durumda da icatlar geliştirdik. İşte tekerlek gibi şeyler ürettik ki onun tarihi de daha eskiye dayandırılıyor. Ama özetle birçok icadımız hatta birçok din ve ideolojimiz aslında tarım toplumlarında ortaya çıktı. İlk yasalar, ilk kurallar, abi gibi ilk türden kanunlar tarım toplumlarında ortaya çıktı ve zaten yazı bile yani tarih bile tarım toplumlarında geliştirilmişti. Tarım toplumlarının gelişimini sırf semavi dinlere bile baksanız görürsünüz zaten. Ancak avcı toplayıcı gruplar hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz. Onlar ne bir kayıt bırakabildiler ne de bir gelenek oluşturabildiler. Avcı toplayıcılar sürekli doğa ile mücadele halindelerdi ve doğadaki her şeye bir anlam yüklemişlerdi. Gerçi bunu tarım toplumları da yapmıştır. Yağmur yağdıysa buna doğanın veya yaratıcının bir lütfu, bir rahmet, volkan patlıyorsa yaratıcının bir cezası, bir lanet diyorlardı. Ne görsek, ne bilsek, neyle karşılaşsak sanki bizim için varmış gibi düşünüyorduk. Örneğin diyelim ki bir yıldırım çarptı ve akrabamı öldürdü. Kötü bir şey yapmıştır ya da bu bana bir uyarıdır. Bir varlık özellikle onu o şekilde öldürmüştür diyorduk. Ya da karşımıza kolay bir av hayvanı çıktı. Hmm birisi beni ödüllendiriyor bana kıyak yapıyor diye düşünüyorduk. Çünkü var olan her şeyin bizim için olduğunu düşünüyorduk. Ama zamanla bu fikirden uzaklaşacaktık. İnsanların bu görünmez güçleri oluşturması ve canlıcılık ilkesi, şamanizm inancı gibi doğa ruhlarına tapınma dönemi Doğayı anlamak ve anlaşmak istemelerinin bir sonucuydu. Eğer doğayı iyi bilirsem onunla anlaşırsam rahat yaşarım. Yıldırım çarpıp benim hayvanlarımı telef etmez. Bunu yapmaması için onu memnun edecek bir şeyler yapmam lazım. Bunu nasıl yapabilirim? E birisi bana hediye verince nasıl seviniyorsam demek ki ben de bu güçlere hediyeler verirsem onları sevindirme şansım var. Bu mantıktan sonra kurban vermeye başladık. Kurban, tanrılara bir hediye, bir rüşvet demekti. Ki kurban ritüelinin tarihçesiyle alakalı da bir videom vardı. Onu da açıklamayı ekleyeceğim. Kurban verdikten sonra bir de ritüeller geliştirmek lazımdı. Bu varlıkla anlaşırım ama nasıl anlaşırım? Ellerimi mi birleştireyim yoksa secde mi edeyim yoksa başka bir şey mi yapayım? Bunları bulmak gerekiyordu. Bu konu böyle uzar gider. Dolayısıyla burayı geçiyorum. Özetlemek gerekirse felsefe... Doğayı anlamak istemekle ortaya çıkmıştır. Din ise doğayı anladığını zannederek ortaya çıkmıştır. Bilim bu ikisinin de arasından sıyrılarak bize neyi ne kadar anladığımızı göstermeye çalışan bir alandır. Tabii ki bu aslında antik bilimdir. Şu ankine popüler bilim diyorsunuz ve onun da artık kendince bir ideolojisi olmaya başladı. Ama zaten bunlardan birazdan bahsedeceğim. Tarihte hiçbir zaman felsefe veya dinler öncesi, dinler sonrası diye bir dönem ayrımı yoktur. Çünkü net bir çizgi bulma şansınız yok. Eğer isterseniz mağaralarda hayvan resmi çizen 50 bin yıl önceki kabirelerde bile bir inanış bulabilirsiniz. Çünkü o resimler bir sanattır, bir mirastır. O bile sizi bir dine veya felsefeye götürebilir. Ama işte yazının icadıyla tarih öncesi ve tarih sonrası dönem olarak veya bilim öncesi ve bilim sonrası olarak bunu ayırabiliriz. Gerçi bilim de aslında bütün icatları barındırır. Yani aslında bir bakıma tekerleği bulmak da bilimdir, ateşi bulmak da bilimdir. Dolayısıyla aslında biz ayrımlarımızı tarih öncesi ve tarih sonrası diye yapalım ve bilebildiğimiz kadarıyla kaynaklı, belgeli elimizde hangi raporlar varsa onlara göre konuşalım. Öbür türlüsü şahsi fikirler olur, inanç olur. Her dönemde mutlaka dönemini geçen, döneminden daha ileri bir zekaya ve vizyona sahip olan insanlar vardır. Bunlar 100 yılda bir, 50 yılda bir ortaya çıkarlar. Ve toplumları tarafından anlaşılamazlar. Bilimin de, dinin de, felsefenin de gelişimi her zaman böyle olmuştur. Birileri çıkar bir yenilik getirmeye çalışır. Kimse onu anlamaz, öldürür, yok etmeye çalışırlar. Adam öldükten 50 yıl sonra da aslında haklıymış yav diyerek onun getirmeye çalıştığı şeyi kabul ederler. Bu her zaman böyle olmuştur. Hatta bununla alakalı da bir alıntı yapabilirim aslında. Yani çok örnek istiyorsanız Tesla'nın hayatına bakabilirsiniz. Tesla'nın hayatı şanssızlıkla ve... Maalesef engellemelerle doludur. Eğer biz onun icatlarını veya projelerini gerçek anlamda anlayabilseydik ve uygulamaya koyabilseydik Bugün belki de 50 yıl daha ileride olacaktık. Ama ne yaptık adamı susturmaya karar verdik Fakirlik içinde hayatını yaşadı Öldüğünde bile kimse öldüğünü bilmiyordu birkaç gün sonra fark ettiler. Yani tarihte bunun gibi engellenmiş birçok kişiye rastlıyoruz Ki sırf bununla alakalı bile bir video yapabilirim ama Şimdilik Nietzsche'nin İyinin ve Kötünün Ötesinde kitabından bir alıntı yapacağım. Gün Yayıncılık 2003 Baskısı Sayfa 204 En büyük olaylar ve düşünceler, ki aslında en büyük düşünceler en büyük olaylardır, çok uzun zamanda anlaşılır. Onlarla çağdaş olan nesiller bu olayları görmezler, geçip giderler. Orada yıldızlarda olan bir şeyler olur. En uzaktaki yıldızın ışığı insana en geç ulaşandır ve ulaşıncaya kadar insan oradaki yıldızı kabul etmez. Bir düşüncenin anlaşılması için kaç yüzyıl gerekir? Kişinin sıralandırma yapması ve etiketlemesi için de bir standart vardır. Bu zihin ve yıldız içinde geçerlidir. Gerçekten de öyle. Kaç tane bilim adamı geldiyse, kaç kişi gelip bizi ileriye götürmeye çalıştıysa bu sadece bilim alanında değil, ister politik ister siyaset olsun. Asla onu anlayamadık. Sürekli çamur atmaya çalıştık. Çünkü kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. Tıpkı o kafadaydık. Şimdi bilim öncesi dönemle alakalı belli başlı özelliklerden bahsedebiliriz ki burada bilim öncesi diyorken aslında farkındalıktan bahsediyorum. Yani belirli bir yıl vermiyorum. Bu özelliklerden birisi şudur. Kendinizi ayrık bir varlık olarak hissetmeye başlıyorsunuz. Yani obje, nesne, varlık bunların farkına varıyorsunuz. Çevreyle bir bütün değilsiniz. Her şey... Sizin için yaratılmadı. Her şey size özel olarak planlanmadı. Yani bir yıldırım size özel olarak çakmadı. Bunları fark etmeyi dışarıyı ayrık varlıklar olarak anlamaya başladığınız zaman, her varlığın kendince bir formu ve görevi var diye düşünmeye başladığınız zaman bu görevleri anlamaya çalışıyorsunuz ve böylece bilim yapmaya, deney ve gözlem yapmaya başlıyorsunuz. Neyse bunu biraz daha basitleştirip solipsizmden örnek vereyim. Bebekler doğduktan sonra kısa bir süreliğine kendilerini çevre ile bir algılarlar. Ayrı bir varlık olduklarını bilmezler. Çünkü çevre nedir bunu bilmezler. 9 ay boyunca bir varlığın içindelerdi, bütünlerdi. Tek bildikleri oydu. Bazen sesler duyuyorlardı ama onlar için yaşam karanlık ve sesten ibaretti. Şimdi ise dışarı çıktılar, doğdular ama yine bir olduklarını düşünüyorlar. Çünkü dışarısı nedir? Bunu idrak edebilecek zekaya sahip değiller. Bunu henüz öğrenemediler. Midenin içindeyken yemek ve su ihtiyaçları anlık olarak karşılanıyordu. Pek bir şeye ihtiyaçları yoktu. Ama bebek doğduktan sonra zamanla ihtiyaçlarını fark edecek. En basitinden karnı acıkacak, gazı gelecek vesaire. Çevresini fark edecek ve onlara hitap etmeye çalışacak. Varlığını ortaya koymaya çalışacak. Belki kelimelerle cümle kuramayacak ama... Sonuçta tek olmadığını da anlayacak. Kendisi haricinde kandırabileceği, ağlayıp bir şeyler yaptırabileceği varlıkları fark edecek ve hafızasına kaydedecek. Örneğin annesini sadece gülüşünden bile tanımaya başlayacak. İnsanları tanıdık olarak ve yabancı olarak ayırmaya başlayacak. Yabancılardan korkacak, tanıdıklara güvenecek çünkü içgüdüsel bir durum. Evrimsel süreçte gelişen bir şey. Kabileye güvenmek, topluluğa güvenmek. Ama kendisini dışarıyla ayrık bir varlık olarak anlamaya başladığı zaman, bunu fark ettiği zaman dışarıya doğru hareketleri olacaktır. Dışarıyı anlamaya, yorumlamaya çalışacaktır ama sonuçta bebek olduğu için çok da fazla bir yorumlama yapamayacaktır. Büyüdükçe bunları gerçek anlamda fark edecektir. Bunu yine bizim anlayabileceğimiz şekilde örneklendirmeye çalışayım. Örneğin ben şu anda arkamda kitapların olduğuna güveniyorum çünkü onları oraya ben yerleştirdim ve az önce baktığımda da görmüştüm. Yani kitapları göremiyor olsam da, onlara dokunmuyor olsam da varlıklarından haberdarım. En azından buna güveniyorum. Öyle bir bilinci oluşturmuşum. Ama bebekler için bu böyle değil. Bebekler neyi görüyorlarsa onlar için o doğru ve o an için var. Aslında bu herkes için böyle ama birazdan anlatırım. Şimdi bebeklere siz CE oyunu yaptığınız zaman onlar niye gülüyorlar? Komik bir şey yok burada normalde. Bebekler siz suratınızı kapattığınız zaman... Gerçekten yok olduğunuzu zannediyorlar. Çünkü sizi görmüyor, suratınızı tanıyamıyor, ellerinizle kapanmış. Dolayısıyla sanki bir yere ışınlandınız da ya da başka bir varlığa dönüştünüz de bir anda geri geldiniz gibi düşünüyorlar. Bu yüzden de bu onlara komik geliyor. Aslında bu her şey için böyledir. Çünkü biz an be an varlığı yaşıyoruz. Biz şu saniye için, şu an için gerçekliği yaşıyoruz. Şu an için bunlar var. Yani ben varsam var her şey. Ben yoksam hiçbir şey yok mantığı gibi. Bebekler tam olarak böyleler. Ama biz büyüdükçe bu algıyı kapatmaya başlıyoruz. Biz varlığın farkına varıyoruz ve varlığın gerçekliğine güvenmeye başlıyoruz. Zaten bütün inançlarımız ve sistemlerimizde bu varlık üzerine kuruluyor. İnsan uzun bir süre için tek gerçekliğini görebildiği ve bilebildiği şeylerle sınırlandırmıştı. Tekerleği bulması, ateşi bulması, tarımı icat etmesi gerekiyordu. Birçok kere deneme yanılma yöntemiyle hangi yiyeceklerin yenilip hangilerinin yenilemeyeceğini, hangi hayvanın avcı, hangisinin av olduğunu anlamaya başladı. Zamanla büyümeye başladı ve kendi aklını sorguladı. Felsefeyi ve dinleri icat etti. Bunun bir sebebi de şuydu. Biz aklımızı kullanıyorken pratik özelliklere ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Yani aklımızın aslında bir araç, bir etken olduğunu anladık. Örneğin biz... Düşünebiliyoruz ama düşünebildiğimizi de düşünebiliyoruz. Yani sorgulayabiliyoruz. Biz varlığımızın farkındayız. Hayvanlar varlıklarının tam olarak farkında değiller. Onların da bir zekaları, bir sistemleri var. Ama biz bu sistemi de sistemleştirebiliyoruz. Daha basit şöyle örneklendirmeye çalışayım. Şimdi bir maymun düşünün. Bu maymuna siz muz verdiğiniz zaman aldığı gibi yiyecektir. Burada düşünecek pek de bir şey yok. Birisi verdi, oh bedava yemek deyip yemeye başlayacaktır. Burada aklını kullanmasını gerektiren bir şey yok. Ağzını kullanır, ellerini kullanır. Ama siz o muzu alıp da yüksek bir yere koyarsanız ve o yere ulaşabilmesi için de hiçbir şey yoksa, etrafta sadece kutular varsa maymun düşünmeye başlamak zorunda. Çünkü arasında bir engel var. Bedavadan alamıyor, bir şeyler yapması lazım. Ben bu muzu nasıl elde ederim diye düşünmesi lazım. Bunun için de yöntemler geliştirmesi gerekiyor. İçgüdüsel olarak bunu nasıl yaparım diye düşünmesi lazım. Ya taş fırlatacak ya da başka bir yöntem bulacak ki bütün hayvanlar kendi özelliklerine göre yöntemler geliştiriyorlar. Örneğin bir karga cevizi gagasıyla kıramayacağı için alıyor, havaya kaldırıyor, yüksekten yere bırakıyor, ceviz yere düştüğünde kırılıyor. Bu da bir akıl, bu da bir yöntem. Veya siz uğraşırsanız bazı gorillere, şempanzelere işaret dili bile öğretebiliyorsunuz. 300'e kadar kelime öğrenmeyi başarıyorlar, renkleri ve sayıları ayırt edebiliyorlar yani anlaşabiliyorsunuz eğer ortak bir dil geliştirirseniz. Yani anlıyoruz ki akıl varlığın hizmetinde olan bir şey. Aklı olan her varlık bu akılı kendisine fayda sağlamak için kullanacaktır. Ha insanlar genellikle zarar verecek şeylerde kullanıyorlar orası ayrı. Ama siz aklı kullanmaya başladığınız zaman dopamin ihtiyacı gibi bunun daha fazlasını da merak etmeye başlayacaksınız. Örneğin ateşi yakmayı öğrendiniz ama onunla yetinmeyeceksiniz. Bu ateşle ne yaparım şunu da yapayım bunu da yapayım gibisinden yeni şeyler arayacaksınız. Ve eğer iş böyle direkt objelere dayalı olmazsa soyut bir sistem olursa gidebileceğiniz en son nokta Tanrı'dır. Yani en büyük engel ulaşılması gereken en büyük muz Tanrı'dır. Ve ona ulaşmak için de tonla hesap kitap yapmanız lazım. Ve bu hesap kitapları yaparken de ben niye varım niye yaşıyorum ya da Tanrı varsa bile niye var. Ben niye varım ki? Yani benden ne istiyor ki? Gibi şeyler düşünmeniz gerekiyor. Bu böyle gidiyor. Biz bu sonuca, bu mutlak muza ulaşmak için uğraştığımızda da yöntem olarak, silah olarak veya atabileceğimiz taşlar olarak felsefeyi kullanıyoruz, dini kullanıyoruz, bilimi kullanıyoruz. Ama şunu anlamak lazım. Bilim de, din de, felsefe de bir araç. Aklımızın hizmetinde olan bir şey. Eğer biz dinin hizmetinde olursak veya diğer şeylerin bu sefer biz onların aracı oluruz. Aklımızı onlar kullanmış olur ki bunu genelde insanlar yapar. Ona benim aklım ermez şu hoca efendi daha iyi bilir. Ya o kadar kitap okuyup da bilmem ne kuantumu öğrenmeyi benim zekam yetmez. Kuantum düşünce gücüdür Allah'ı kanıtlıyordur diye böyle iman edeyim falan dersiniz. Ki eğer gerçekten de ona benim aklım ermez falan diyorsanız gerçekten de aklınız ermiyor demektir orası ayrı konu. Çünkü insanın elindeki en iyi silah aklı ve eğer aklını kullanamıyorsa Silahsız kaldı demektir. Hayvanlar kendi seviyelerinde akıllarını kullanmayı öğrendiler. Bir yere kadar akıllarına hükmedebiliyorlar. Bu akıl ve içgüdüler sayesinde bazı özelliklerini keskinleştirdiler. Mesela kediler sinsi bir şekilde yürümeyi, ses yapmamayı ve avına arkadan saldırmayı, maymunlar ise ağaçlara tırmanmayı, sarmaşıkları kullanmayı ve bunun gibi şeyleri öğrendiler. Her canlı işine yarayacak şeyleri buldu ve onları kullanmayı öğrendi. Bütün canlılar bir konuda geliştiler ve diğer özellikleri köreldi. Örneğin bir varlık çok iyi görüyorsa duyma yetisi de o kadar düşecekti. İnsan evrimsel süreçte aklını kullanmayı iyi bir şekilde öğrendi ve dolayısıyla diğer özelliklerinden feragat etti. Örneğin gidip de sarmaşıklardan bir maymun gibi sağa sola uçamadı. Ya da mükemmel bir görüşe sahip olamadı. Çok iyi duyamıyoruz. Birçok eksikliğimiz ve kusurumuz var. Ama bu kusurları örtmek için de zekaya sahibiz. Tabii ki yine içgüdülerimiz yerinde duruyor. Yine hayvani özellikleri barındırıyoruz. Ve dolayısıyla bunları hissettiğimiz için de yani zar altıncı his deyin. Istiyorsanız da içgüdü deyin, bilinçaltı deyin. Bir şekilde bunları da yorumlamaya çalışıyoruz. Ve bunu da soyut kavramlarla yapıyoruz. Örneğin bilimi geliştirmek yerine metafiziği üretmeye başlıyoruz. Yani yalan söylemeye başlıyoruz ki bizi biz yapan şey de bu zaten. Düşündüğümüzü düşünebiliyoruz varlığımızın farkındayız ve bu farkındalığı yalanlarla süslemeye başlıyoruz ve tanrılık özelliğini yaratmaya başlıyoruz ki bu da nasıl ortaya çıkıyor onu da söyleyeyim doğada benden üstün bir güç var onun benden bir beklentisi var veya bir şey beni izliyor benim hareketlerime göre bir takım şeyler yapıyor benim bunları çözmem lazım diyorsunuz ki bunu hayvanlar da yapar yine maymun örneğinden devam edeyim daha basit olsun şimdi maymun Omuza muza ulaşmak için bir şeyler yapmalı ya sinirlenmeye başlayacak en başta çünkü önünde engeller var. Çok kolay bir şekilde ulaşabilecekti ama onu uzağa koydunuz. Etrafındaki her şeyi onu engellemek istiyorlarmış gibi algılayacaktır. Bağırmaya başlayacaktır, sağa sola saldırmaya başlayacaktır. Her şey bana düşman diye düşünmeye çalışacaktır. Fakat eğer etrafındaki o kutuları üst üste koymayı öğrenirse yani o kutuları üst üste koyup da muzu almayı başarırsa bu sefer diyecektir ki demek ki bu kutular bu yüzden varmış kimse beni engellemeye çalışmıyormuş hatta yardım etmeye çalışıyormuş ve sevinmeye başlayacaktır o kutularda bir amaç bulmaya çalışacaktır daha önce o kutular cahilliği yüzünden düşmancaydı ama artık bir bilince ulaştığı için onları dostu olarak görüyor ki işte bilim ve akıl da zamanında bazı ideolojiler için düşmanca bir şeydi ama şu anda Anlayabiliyoruz ki bunlar bizim dostumuz ve dolayısıyla bunları da reddetme şansımız yok. Bunu eski inançlarımızla yeniden harmanlamaya çalışıyoruz. Sonuçta insanlar kolay kolay sevdiği şeylerden vazgeçebilen varlıklar değiller. Maymunun bu bu kutuları birisi ben bunu kullanabileyim diye koydu. Bana hediye olarak verdi. Bu kutular burada öylesine duruyordu değil de bir amaçla buraya yerleştirdiler diye düşünmesine şunu da örnek gösterebiliriz. Hani daha önce hep kötüyü düşünüyordu ama artık. Pozitife odaklandı ya. Biz de 100 tane dua ediyoruz. Hiçbiri tutmuyor. Sonunda bir tane duamız kabul oluyor, gerçekleşiyor. Ve sadece kabul olan duamıza odaklanıyoruz. İlkel dönemlerde Tanrı denilen kavram o kutuları oraya koyan değil. O kutulara öyle bir özellik veren varlıktı. Çünkü eğer kutular yuvarlak olsalardı üst üste koyamayacaktınız. Muzu alamayacaktınız. Hiçbir işe yaramayacaklardı. O kutuların bir işlevi var bir özelliği var üst üste koyabilmeyi uygunlar dolayısıyla işinize yarıyorlar e işinize yarıyorsa birileri işe yarasın diye yaratmış olmalı böyle düşünerek Tanrıyı bu işlevsellikte aramaya başlıyorsunuz yani kutuların idesinde ideyasında ki kutulara bu amacı ideayı ruhu veya bilinci verme olayı da yine farkında olmadan yaptığımız bir şey yine içgüdüsel bir şey ki buna fıtrat derler şöyle düşünün siz serçe parmağınızı kanepenin kenarına çarptığınız zaman kanepeye kızıyorsunuz sanki o bilerek size çarpmış gibi düşünüyorsunuz veya top oynadığınızda eğer gol olmuyorsa ya işte rüzgar biraz fazlaydı da bilmem ne top yamuk da bunun gibi şeyler uyduruyorsunuz veya telefonda kız arkadaşınızla konuşuyorsunuz kavga ediyorsunuz ve çok sinirlenip sanki konuşan kız arkadaşınız değil de telefonmuş gibi Kurtulmak için telefonu fırlatıp kırıyorsunuz. Gerçi bunu da niye yaparlar anlamam yani. Boşuna israf ama orası ayrı konu. Şimdi siz bu şeylere bir işlev koyduğunuzda sanki suç onlardaymış ya da hikmet onlardaymış gibi düşündüğünüzde onlarla anlaşmaya çalışırsınız. Örneğin bir daha gol mu atacaksınız? Topa fısıldamaya başlarsınız oğlum bak güzel git de beni rezil etme gibisinden. Veya telefona, kanepeye onlarla anlaşabileceğiniz şekilde yaklaşmaya çalışırsınız ki bunu yapmışızdır. Zaten dediğim üzere kurbanın ortaya çıkışı da budur veya ritüellerin, ibadetlerin ortaya çıkışı da budur. Biz varlıkla kendinizce bir anlam koyarak iletişim kurmaya çalışmışızdır. Ama anlam bizim verdiğimiz kadardır. Her toplum, her insan farklı anlamlar vereceği için de farklı farklı dinler, öğretiler vesaire bunun gibi şeyler ortaya çıkacaktır. Yine tanıdık gelen şeylerden devam edeyim ki inanmanın veya fikir yürütmenin altında yatan mantığı anlayalım. Siz şimdi bu objelerde bir varlık gördünüz veya onların şekillerine göre bir görev verdiniz ya. Bu sefer altında yine amaçlar aramaya başlıyorsunuz. Size faydalıysa faydalı olması için konulmuştur. Zararlıysa zararlı olması için konulmuştur. Örneğin şu sorular sorulmuştur. Niye her şey bize uygun? Atıyorum ben ağaçtaki elmayı nasıl yiyebiliyorum? Elma niye benim ağzıma uygun? Niye bana hitap ediyor? Niye benim işime yarıyor? Birisi özellikle ben bu elmayı yiyeyim diye mi yarattı? Böyle düşünmeye başlıyorsunuz ve varlık size bir lütufmuş gibi geliyor. Halbuki zehirli mantarlar veya asla yemeyeceğimiz yiyecekler gözümüzün önüne gelmiyor. Onları arka planda bırakıyoruz. Hani Facebook'ta bugün paylaşıyorlar ya. Mandalinaya baksanıza Allah özellikle bizim için bunları dilimlemiş. Hala mı inanmıyorsunuz? Ateistler bunu da açıklasın. E, bu insanlar gidip mesela kokonata bakmıyorlar. Bunu bir insanın kolaylıkla yemesi mümkün değil ama bu önemli değil. Tutmayan dualar gibi bunu arka planda bırakırsınız. Fakat dürüst olmak gerekiyorsa eğer doğada iyi şeylere bakıp da size yardım edildiğini düşünecekseniz kötü şeylere baktığınızda da engel çıkarıldığını unutmamak gerekiyor. Bu durumda iyiliği veren bir varlık ve kötülüğü veren bir varlık düşünmeye başlıyorsunuz. İyiliği veren iyi olmak zorunda, tanrı olmak zorunda, merhametli olmak zorunda, kötülüğü veren de kötü karakterli olmak zorunda. Yani şeytan olmak zorunda. Zaten şeytanın tarihiyle alakalı bir video yapmıştım. Şeytan iyi midir, kötü müdür ya da nötr müdür? Şeytanın kişilikleri, karakterleri kaç bin yıldır var? Bunun gibi şeyleri kaynaklarıyla anlatmıştım. O videonun da linkini açıklama kısmına koyarım istiyorsanız bakarsınız. Ortalıkta şeytan diye bir karakter yokken biz evrendeki özelliklere çözülmesi gereken bulmacalar gözüyle bakıyorduk. Eğer bir yerde bir kötülük varsa bu kötülük benim anlayamadığım bir iyiliktir. Kutuları üst üste koymayı öğrenmek gibi bunları da çözmek lazım. Atıyorum şu sebzeyi, şu meyveyi ne zaman ekmek lazım? Hava şöyleyse ne yapmak lazım? Ya da binaları hangi topraklardan inşa etmek lazım? Yöntemlerini öğreniyorsunuz ve doğayla barışmaya çalışıyorsunuz. Bir süre sonra da artık doğayla barışmak veya doğaya düşman olmak gibi şeyleri bırakarak doğa ayrı bir şey, ben ayrı bir şeyim, o kendi sisteminde ilerliyor, ben kendi sistemimde ilerliyorum diyerek Kendinizi ayrık nesneler olarak görmeye başlıyorsunuz yani bebeğin farkındalığa ulaşması gibi. Ama maalesef ki bu farkındalık bazı insanlarda hiç ortaya çıkmayabilir. Bu farkındalığın ortaya çıktığı medeniyetlere de bilimin ortaya çıktığı medeniyetler diyorsunuz ve ilk olarak bunu görmek isterseniz de Thales'e gidiyorsunuz. Yani milat öncesi Yunan medeniyetine. Nesnenin içinde ne var? Nesne neyden oluşuyor? Evrenin özelliği nedir? Kökeni nedir? Aradan binlerce yıl geçti, antik Hint, antik Mısır medeniyeti gibi medeniyetler oluştu. Bütün bu inanış ve yorumlamalar daha da ayrıntılı hale geldi. Paganizm yani mitolojiler çeşitlendirildi ve insanlar bunlar üzerine kafa yordular. İşte Yunan medeniyetinde bilimin ilk temelleri böylece atılmaya başlandı. Mitlerde ve kutsal kitaplarda insanlar dünya ve diğer gezegenler, diğer yıldızlar arasında birtakım ilişkiler kurmaya çalıştılar. Örneğin bizim dünyamız ayrı bir şey mi? Yoksa bu gökte olanlar gibi onlara benzer bir varlık mı? Dünya bir öküzün üstünde mi duruyor yoksa havada asılı mı duruyor? Dünya yuvarlak mı yoksa düz mü? Kimileri evren tamamen sudan oluşuyor ve dünyada bu suyun üzerinde yüzüyor dediler. Kimileri evren tamamen havadır. Bu hava dünyayı bir oraya bir buraya döndürüp duruyordur dediler. Kimileri dünya sabittir. Kalan diğer her şey dünyanın etrafında dönüyordur dediler. Birçok fikir ortaya attılar. Ama Thales ve Anaximandros ilk olarak bununla alakalı daha nesnel daha mantıklı bir açıklamayı ortaya koydular. Dünya boşlukta duruyor. Bu kadar basit ki bu o güne kadar verilebilen en iyi cevaptı. Ve bu cevaptan sonra da yeni sorular ortaya çıkmaya başladı. Zaten varlardı ama gündeme gelmeleri gerekiyordu. Peki dünya boşlukta olsun veya nerede olursa olsun. E dünyanın bir başlangıcı var mı yok mu bir de bunu sormak lazım. Dünya yokken ne vardı? Diğer şeyler yokken ne vardı? İnsanlar önceleri takım yıldızlarına bakarak gördükleri sembollere hikayeler yaratmışlardı. Bunların nereden geldiğini merak etmişlerdi ve tanrı ve tanrıçalar oluşturmuşlardı. Nasıl ki benim bir başlangıcım bir doğumum varsa bunların da bir doğumu olmalı. Evrenin her şeyin bir başlangıcı olmalı demişlerdi. Kimileri de hayır. Evrende bir başlangıç olmasına gerek yok çünkü eğer evrende başlangıç olabiliyorsa bunu başlatan birisinin de olması lazım. E, o kişiyi kim başlattı o zaman veya o sistemi kim aktif etti? Bu soru sonsuza kadar gider. Yani daha tanıdık bir tabirle söyleyeyim. Tanrıyı kim yarattı gibi sorular sormaya başlarsınız ki 3000 yıl önce de bu sorular soruluyordu. Şöyle bir çözüm getirdiler. Beyler biz maddeyi Yaratılan bir varlık gözüyle baktığımız zaman ona yaratıcı gerekiyor. Yani biz maddeyi kendi kendine olamayacak bir varlık olarak gördüğümüzden yaratan birine ihtiyaç duyuyoruz. Halbuki yaratanla alakalı ne söylüyoruz? Ezeli ve ebedidir. Yaratan sıfatları gereği zaten yaratıcı olmak zorundadır ve yaratılmamış olmak zorundadır. Ama belki de bu yaratan maddenin kendisidir. Belki de madde ezeli ve ebedidir. Nereden biliyoruz? Kendimizi kandırmayalım. Yalan söyleyerek daha da işi bulandırmayalım. İkisi de olabilir. Maddeyi başlatan ve onu da başlatan bir varlık olabilir. Ya da madde kendi kendine var olabilir. Çünkü eğer bir sistem, bir varlık, ruh, töz, ide ne diyorsanız deyin. Bu kendi kendine var olabiliyorsa bu demek oluyor ki bir şeyin kendi kendine var olabilmesi ihtimali var. E bu ihtimali niye maddenin dışında görmeye çalışıyoruz? Belki de madde kendi başına zaten ezeli ve ebedidir. İşte bunu sorunca da alternatif olarak bu fikirle materyalizmi ortaya koyuyorsunuz. Materyalizmi sistem olarak aldığınız zaman da Tanrı'ya ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani materyalizm aslında antik Yunan'daki ateizmdir diyebiliriz. Çünkü ateizm kavramı yani hiçbir Tanrı'ya, hiçbir güce, hiçbir şeye inanmamak aslında yeni bir şeydir. İnsanlar kişiliği olan ceza ve ödül veren Tanrı'ları kaldırmıştır ama yine bir sistem düşünmüşlerdir. Buna farklı farklı isimler vermişlerdir. Tekamül ettiren demişlerdir. Ya da kendiliğinden olabilen öz demişlerdir. Bugün buna kuantumla alakalı bir takım şeyler söyleniyor. Veya varoluşçuluk diye bir şey var. Eski Yunan'da ve diğer eski milletlerde ateist kavramı onların tanrısına inanmayan kişiler için. Yani deistler, panteistler ve bunun gibi diğer tanrı inanışlarına sahip olan insanlar için söyleniyordu. Çünkü tanrının yokluğu gibi bir fikir Düşünülmüyordu. Tanrı siz en mutlak varlık olarak neyi görüyorsanız odur. Bu kadar basitti. Materyalizmi siz sistem olarak aldığınız zaman maddeyi şöyle yorumluyordunuz. Madde ezeli ve ebedidir tamam ama madde sabit olan bir şey değildir. Madde aslında tektir ama sürekli formu değişmektedir. Madde içinde bütün potansiyelleri barındırmaktadır ve her şey olabilme özelliğine sahiptir. Sadece bugün bir şeydir yarın başka bir şeydir. Yani madde tekken ayrılmıştır. Bu ayrılmayla işte ay, güneş ve diğer gezegenler farklı varlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Bunu ayıran şeyi aslında tanrı olarak alırsanız buna da Anaxagoras nous diyordu. Yani akıl, kozmik bilinç. Bu bilinç ne yapıyor? Maddeyi sürekli ayırıyor. Yani kutsal kitaplardaki gibi yerleri ve gökleri ayırıyor ve araya zaman kavramı girdiği zaman da varlık Evren ve biz meydana geliyoruz. Ve buna da bir takım özellikler bulmak gerekiyordu. Örneğin bu ayrılma işlemi nasıl oldu ya da madde ayrıldığında niye farklı farklı varlıklar meydana gelebildi? Buna da şöyle bir sistem geliştirdiler. Öze dönüş kavramı. Şimdi maddede toprak özelliği de var, su özelliği de var, bilmem ne özelliği de var. Ama siz maddeyi ayırdığınız zaman bu ayrık parçaların hepsinde aynı özellik, aynı oranda barındırılmıyor. Örneğin bir maddede %50 su var, diğerinde %60 toprak var. Benzer maddeler benzer maddelere yöneldiler. Yani toprak toprağa çekildi, su suya çekildi ve elementler oluştu. Bu durumda da öze dönüş kavramını şöyle yorumladılar. Hani biz bugün yer çekimine bakarak şunu söylüyoruz ya. Elmayı ben buradan yere bırakırsam yere düşer. Çünkü yer çekimi var. Eskiden bu yer çekimine işte dönüş diyorlardı. Elma yere niye düşüyor? Çünkü yerde topraklık özelliği var ve elma da katı ve ağır bir şey. Dolayısıyla elma toprak özelliğini barındırıyor. Elma toprak özelliğini daha çok barındırdığı için havada kalmak yerine toprağa dönmeye çalışıyor. Ya da siz bir balon alın, suyun içine koymaya çalışın. Balon niye yükselmeye çalışıyor? Çünkü içinde hava özelliği fazla. Havaya dönmeye çalışıyor. İşte bu dönüş, bu sistem, bu çekiş, bu alan aslında noz sayesinde yani akıl sayesinde olabiliyor. Bunu şöyle düşünün. Şimdi siz tezeyi alıp evde yapabilirsiniz ya da bunu ne bileyim gübre olarak kullanmaya da çalışabilirsiniz. Aynı malzemeyi birçok farklı amaçla kullanabilirsiniz. Akıl maddeyi farklı farklı amaçlarla kullanan ve buna bir sistem getiren varlıktır. Ama akılın kendisi bir sistem değildir. O apayrı bir konudur. Hatta akılı direkt varlığa da benzetebilirsiniz çünkü nasıl ki her varlık kendine benzeyen şeye çekilmeye çalışıyorsa, e, her varlığın içinde de akıl yani nous varsa, dolayısıyla bu her maddenin aslında nous'a dönmeye çalıştığını ifade eder. Yani yaratılan her şey yaratana dönmeye çalışır. Hani ruhundan üfler ve ruhu geri döner. Ondan yaratıldınız ve ona döndürüleceksiniz gibi gibi bunun gibi şeyler. Dolayısıyla insanlar da Tanrı'dan Noğustan yaratıldıkları için Tanrı'ya dönmeye çalışıyorlar. Biz bu yüzden ölüyoruz. Zaman bizim Tanrı'ya dönebilmemiz için bir etken sadece bir araç. Ve artık kendinizi Tanrı ile birleşmesi gereken bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Ve Tanrı ile birleşme noktasına da cennet diyorsunuz. Tasavvufta buna fenafillah denir. Budizm'de buna nirvana denir. Buna farklı farklı isimler verilmiştir. Tabii ki bununla da yetinmedik. Bu sefer bu öze dönüş kavramını anlamaya çalıştık. Hatta önceden tespit etmeyi, sistemini öğrenmeye çalıştık. Örneğin ben şu anda elmayı bıraktığımda yere düşecek. Bunu biliyorum artık, değil mi? Bu onun kaderi. Demek ki bu bu hareketi yapmak zorunda. Elmayı havaya bıraktığımda eğer başka bir etken devreye girmezse havada kalmayacak. Yere düşecek. Dolayısıyla madde bu öze dönüş esnasında bir yol izliyor. Örneğin ben hesap kitaplarla bir şeyleri öncesinden kestirebiliyorum. Saatte 80 kilometre hızla giden bir aracın eğer karşısına bir engel çıkmazsa düz bir yolda 10 dakikada ne kadar mesafe alabileceğini kestirebiliyorum. Veya günümüzden 2000 yıl önce bile olsa dünyanın çevresini neredeyse kusursuz bir şekilde hesaplayabiliyorum. Veya bugün bilim sayesinde güneşin 5 milyar yıl sonra patlayabileceğini Hesaplayabiliyorum yani biz maddenin kaderini hareketlerini bir noktaya kadar bilebiliriz ki buna da belirlenimcilik deniliyor zaten yani determinizm ilkesi maddenin kaderi. Bugün saatlerin tiktakları gps sistemleri karbon 14 testleri ve bütün elektronik cihazlarımız işte bu belirlenebilircilik özelliği sayesinde doğru hesaplamalarla tasarlandıkları için çalışıyorlar bir bakıma objenin kaderini öğrenip bunu yönetebiliyoruz. Şimdi insan bir obje mi yoksa gerçekten de bizim algıladığımız gibi ayrı bir varlık mı? Yani insanın da kaderini belirleme şansımız var mı? Doğru hesaplamaları yaparsak bir kişinin 5 yıl sonra hangi durumda olacağını bilebilir miyiz? Özgür irade gerçekten de var mı yoksa özgür irade de bizim dönüş esnasında kendimizi kandırmamız mı? Bunun gibi soruları soruyorsunuz ve insanları anlamaya çalışıyorsunuz. Psikoloji, psikanaliz ve felsefeler gerçek nedir? Niye yaşıyoruz gibi soruların yanında insan nasıl bir varlıktır? İnsan programlanmış mıdır? İrade nedir? Karakter nedir? Beyin gerçekten bizi oluşturur mu yoksa biz başka organlarımızla veya bilemediğimiz bir şeyle mi varlığımızı sürdürüyoruz? Bizde gerçekten bir ruh var mı yoksa bilinç mi var ya da bizde programlanmış robotlar gibi miyiz ama farkında mı değiliz? Bunun gibi soruları soruyorsunuz. Sordukça soruyorsunuz ve bazılarına cevap bulsanız da bazılarına henüz cevap bulamıyorsunuz. Bilim, felsefe ve dinler toplumların bu bilgiyi önce kim elde edecek, bilemediklerimizi önce kim bilecek ve öne geçecek diyerek birbirleriyle yarışmaları sonucunda ortaya çıktı. Bazen bir takım toplumlar buna destek oldular ve geliştiler. Bazen bir takım toplumlar geride kalmayı tercih ettiler. Ama insanlık gün geçtikçe artık tanrı krallardan veya ben böyle söylüyorum bu doğrudur, bana böyle söylendi sorgulamayın diyenlerden ziyade, Gerçeği arama yolunda dürüst bir şekilde çaba sarf edenlerin peşinden gitmeyi tercih etti ki bu sayede bugün böyle bir teknolojiye ve bilime sahibiz. Şimdi biz konumuzdan devam edelim. Biz nasıl ki bilimle, felsefeyle veya bir takım şeylerle noos'u oluşturarak işte madde ayrıldı, parçalandı, yerler ve gökler oluştu gibi şeyler düşündüysek, öze dönüş kavramını oluşturduysak bunun devamını da getirmemiz gerekiyordu çünkü bunlar nasılın cevabını veriyordu. Yani bilim bize bir şeyin nereden nereye gittiğini gösteriyordu ama Niye gittiğini söylemiyordu veya ne amaçla Biz niçinleri soruyorduk Örneğin biz niye varız ne amaçla yaratıldık Ne amaçla bu akıl ayrıldı Acaba biz bu akılın Bu soyut tanrının Somut tezahürleri miyiz yoksa biz Kendi kendine rastgele Şans eseri oluşan varlıklar mıyız Bunu sorduğunuz zaman da bu sefer Etik ahlak gibi konuların yanında bir de amaç kavramını ortaya koyuyorsunuz. Yaratan bizi öylesine mi yarattı? Yoksa ona kulluk edelim diye mi yarattı? Yoksa yaratan diye bir varlık yok da bu kavramı biz mi yarattık? Madde sürekli gelişebiliyor çünkü madde mükemmel değil. Maddenin formunu daha iyiye doğru geliştirebiliyorsunuz. Daha önce çadırlarda yaşıyorduk artık evler inşa etmeyi öğrendik. Hatta gökdelenler gibi şeyler tasarlamaya başladık. Elimizdeki en ilkel silahları daha da mükemmel hale getirdik. Yani maddeyi sürekli amaç doğrultusunda değiştirebiliyorsunuz ve sürekli daha iyiye doğru gidiyorsunuz ki teknolojinin gelişmesi zaten buna en büyük örnektir. 10 yıl önceki telefonlerde, nerede, şimdikiler nerede? Dolayısıyla şunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Demek ki evren mükemmel değil. Evren daha da mükemmel bir hale getirilebiliyor. Peki biz mükemmel miyiz? Biz de mükemmel olamayız çünkü hasta olabiliyoruz ya da ölebiliyoruz. Eksik varlıklarız, canımız yanabiliyor. Yani mutlak varlıklar değiliz. Peki bizim mutlak olabilecek bir formumuz var mı? Öyle bir ide, öyle bir özellik var mı? Acaba bizim en en en gelişmiş versiyonumuz nasıl bir şey olabilir? Ya da belki de bizim asla gelişemeyeceğimiz o saf varlık neye benziyor olabilir? Bunları sormaya başlıyorsunuz ve yine kapıları açtıkça labirentin daha da derinlerine girmeye başlıyorsunuz. Bu labirent içinde gezerken bütün toplumlar farklı bir bilgiye ulaştılar ve farklı yorumlamalar getirdiler. İlk önce doğaya baktık ve doğaya benzer tanrılar yarattık. Tanrı volkanlar gibi olmalıdır veya doğa ana gibi olmalıdır dedik. Daha sonra erkeğe ve dişilere benzeyen, kadınlara benzeyen tanrılar yarattık. Panteonlar oluşturduk. Dişi tanrıçalar daha doğurgandı. Erkek tanrılar daha savaşçıydı. Bunun gibi kavramlar yarattık ve eninde sonunda fark ettik ki her şeyin ölçüsü olarak kendimizi kullandık. Zaten Protagoras da bu yüzden insan her şeyin ölçüsüdür demişti. Hatta Tanrı'nın bile ölçüsü insan olmuştu. Madem ki insan da diğer varlıklar da bizim bilebildiğimiz her şeyde başta tek bir şeydi. Tek bir alandan parçalanmıştı. Bu durumda aslında Tanrı bütün bu özellikleri içinde barındırıyordu. Soğuk, sıcak, aydınlık, karanlık. Bizim önceki formlarımız, sonraki formlarımız, olmuş ve olabilecek olan her şey bu Tanrı'nın içinde olmak zorunda. Tanrı bunların hepsini barındırmak zorunda çünkü eğer Tanrı'da bir özellik veya bir form yoksa bu onda eksiklik olduğu anlamına gelir. Ama Tanrı eksik olamayacağına göre o iyi de, kötü de, nötr de, ne varsa hepsini içinde barındırmak zorunda. Bu durumda da bu Tanrı'nın somut formuna madde, soyut formuna da ide diyorsunuz. Yani mutlak form, ideal form ve idealizm kavramı da materyalizmin ardından böyle ortaya çıkıyor. Şimdi eski Yunan felsefesinde yokluktan varlık, varlıktan da yokluk meydana gelemez. Yani bir şey ya hep vardır ya da hiçbir zaman olmamıştır. Biz var olanı tecrübe ettiğimiz için sürekli var olduğunu düşünüyoruz. Ama evren sürekli varsa bile aynı formda değildi. Dedik ya, idea, başta vardı. Nous dediğimiz şey bu ideayı faaliyete geçirdi. Yani bütün varlıktaki bilgiler başlangıçta bir varlığın içinde vardı. Biz dahil ama biz bunu hatırlamıyoruz. Biz eğer tekrardan bu maddeler birleştirilirse, eski formuna dönerse yani kıyamet olursa yine biz olacak mıyız? Sonuçta biz doğmadan önceki halimizi hatırlamıyoruz. Şu anki biz var mıydı bunu bilmiyoruz ama bizi oluşturan şeyler orada vardı. Peki biz öldükten sonra da bizi biz yapan bu karakter, bu özellik yine de var olacak mı? Bunu bilmediğiniz için ya var olacak diyorsunuz ya da olmayacak diyorsunuz. Olmayacak deyince konuşacak pek bir şey kalmıyor zaten ama olacak deyince ahiret kavramını oluşturmaya başlıyorsunuz ve bu dünyadaki yaptığınız her şey içinde baştan beri bir saattir konuştuğumuz her şey içinde bir amaç bulmuş oluyorsunuz. Buradaki amaç öteki dünyaya gidebilmek ve en iyi şekilde gidebilmek ama bundan emin olabilir miyiz yani biz böyle bir şey düşündük diye bu doğrudur diyebilir miyiz? Sonuçta bizim bildiğimiz tek şeyler, bilebildiğimiz şeyler, görebildiğimiz şeyler, tecrübe edebildiğimiz şeyler. Ama tecrübe edemediğimiz ve hakkında konuştuğumuz ne varsa bunlar hakkında her zaman yanıldık. Sürekli bunlardaki kusurları görmeye başladık ve bilim dediğimiz şey de zaten bu kusurları eleyerek ilerleyen, mükemmele doğru ilerlemeye çalışan bir şeydi. Ama felsefe bir sorunun ardından 10 tane daha soru doğuruyordu. Din soru sormayı bile yasaklamaya başlıyordu. Bu durumda ne yapacaktık? İşi daha da bulandıracaktık. Nasıl olduğunu da yine başka bir videomda örnek verdiğim bir sistemle açıklayayım. Örneğin ben şu anda bu kitabın gerçek olduğuna eminim çünkü elimde var. Duyularım benim bu kitaba dokunduğumu, bunun dikdörtgen şeklini gördüğümü ve renklerini algıladığımı söylüyor. Örneğin ben şu anda beyaz bir sayfanın üzerindeki siyah mürekkeple yazılmış yazıları görebiliyorum. Ve buna anlamlar verebiliyorum. Şimdi ben gözlerimi kapatayım, kitabı görmeyeyim ama ellerimle dokunduğum sürece, bu kitap bende olduğu sürece kitabın var olduğuna inanmaya devam edebilirim. Her ne kadar yazılarını görmesem de bu kitap hala var. Ama hem kitaba dokunmayayım, hem görmeyeyim, hem de herhangi bir ses duymayayım. Yani kitapla alakalı hiçbir duyuya sahip olmayayım. Kitabın gerçek olduğuna yine de inanabilir miyim? İnanabilirim ama bilemem. Örneğin şu anda arkamdaki kitapların gerçek olduğuna inanıyorum ama bilmiyorum. Çünkü onlarla alakalı hiçbir tecrübeye sahip değilim. Tecrübelerim vardı onları oraya ben koymuştum az önce bakmıştım ama yeterli değil. Şu anda orada olduğunu nereden bileceğim? Dönüp bakmam lazım test etmem lazım. Ama test ettiğim sürece var olduğunu kanıtlayabiliyorum. Test etmediğim sürelerde yine olmadığını kanıtlayamıyorum. Ha şu olabilir başkası gelir bakar. Ama başkasının bakması da yine bir test etmektir. Veya herhangi bir şekilde arkaya bir taş atarım, kitap düşer. Düşen kitabı görürüm, ha, taş değdi ki düştü demek ki varmış diyebilirim. Ama madde bile, taş bile bir ölçüm aracı. Ben hissetmiyorsam da o değiyor, o etki yapıyor. Biz etki yaparak varlığın gerçek olduğuna karar veriyoruz. Ama bu etkinin ne kadar doğru veya evrensel olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi bu konuları araştıran insanların aklına Schrödinger'ın kedisi olayı gelecektir. Ama oraya da var, daha arada 2000 yıl var. Dolayısıyla şimdilik ondan bahsetmeme gerek yok. Sonraki videolarda buna gene değinirim zaten. Ki kuantum videosunda zaten ondan biraz bahsetmiştim. Şimdi neyse varlık ve yokluk kavramından çıkalım. Kitabın özelliğinden devam edelim. Bilgisinden, kitaplık özelliğinden bahsedelim. Şimdi kitap var, tamam elimde. Ama kitap benim görebildiğim kadar mı? Benim algılayabildiğim kadar mı? Ben kitabın gerçek bilgisine vakıf olabiliyor muyum yoksa bir kısmını mı gerçek olarak yorumluyorum? Örneğin bu kitap bana göre yeşil. Ama bir renk körüne göre veya başka bir hayvana göre yeşil renkte olmayacaktır. Farklı bir rengi olacaktır. Farklı algılanacaktır. Kaldı ki yeşil de zaten benim uydurduğum bir şey. İnsanların koyduğu bir tanımlama. Veya bu kitabın içindeki bilgiler Latin alfabesiyle yazılmış. Ben bunu okuyunca bir şeyler anlayabiliyorum. Yani kitap, kitap olarak bilgi verme özelliğini bana iletebiliyor. Ama kanji alfabesi kullanan bir Japon getirin, bunu okuyunca bir şey anlamayacaktır. Kitap ona hitap edemeyecektir. Yani kitap, varlık olarak, obje olarak ayrı bir şey, özellikleri var. Anlam olarak ayrı bir şey çünkü bir işlevi hitap ettiği bir durum var, bir amacı var ve öz olarak da ayrı bir şey. Kitap. Kitap dediğimiz olay bütün bu özellikleri barındıran bir obje, bir simge, bir sembol. Aslında bunu şöyle daha rahat özetleyebilirim aslında fazla kafa karıştırmayayım. Şimdi Hristiyanlarda üçlü birlik özelliği vardır biliyorsunuz. Onlarda teslis inancı vardır. Aslında üç tane tanrıya tapıyor gibi görünürler ama aslında bu tanrı tektir. Ve buna şu örneği verirler. Şimdi güneş var değil mi? Gördüğünüz bir güneş var. Varlık olarak, cisim olarak güneş var. Güneşin bir de ısısı var hissedebildiğiniz bir özelliği var bu da ayrı bir güneşlik özelliği bir de onun gönderdiği bir ışık var renk var bu da yine aynı güneşin farklı bir özelliği yani güneşin 3 tane formu var varlık ısı ve ışık İşte bu her şey için geçerli örneğin bir insan eğer körse gözleri görmüyorsa güneşin rengini göremeyecek güneşi tam olarak tecrübe edemeyecek veya başka özelliklerimizden yoksunsak ya da eğer taş isek ısı özelliğini veya güneşi görmeyi, güneşi bilmeyi tam olarak tecrübe edemeyecektik. Yani bir varlık bütün özellikleriyle tecrübe edilemiyor olabilir. Şimdi ben bu kitaba baktığımda veya evrene baktığımda bütün özelliklerini görebiliyor muyum? Yoksa buz dağının görünebilen ucuna mı sadece vakıf olabiliyorum? Aslında bilmediğim ve tecrübe edemeyeceğim birçok özellik var mı? Bunun cevabı evet çünkü evet. Biz birçok ses frekansını duyamıyoruz. Veya biz bütün hersleri göremiyoruz. Biz kare kare evreni tecrübe edemiyoruz. Bizden daha iyi gören, evreni farklı yorumlayan veya bizden daha iyi duyan, farklı bir gerçeklikte yaşayan varlıklar var. Ya da mikrop olarak, bakteri olarak kendini sürdüren varlıklar var. Köpek kendince bir dünyada yaşıyor. Biz kendimizce bir dünyada yaşıyoruz. Peki hangimizin dünyası gerçek? Bunun için de onaylanmaya ihtiyacımız oluyor. Örneğin ben kendi bakış açımla görüyorum ve biliyorum ki başka bakış açıları da var. Ama kaç kişi benimle aynı görüyorsa, ne kadar fazla insan benimle aynı şeye inanıyorsa bu o kadar doğru olduğu anlamına geliyor. En azından böyle düşünüyoruz. Örneğin bu kitabı benimle aynı gören 100 tane insan benim tezimi güçlendiriyor. Bu durumda ölçüt o insanlar oluyor. Onları destekleyici olarak kullanıyorum ama sonuçta o insanlar da başka etkenler. Sonuçta onlar da insan. Ben de onlara göre başka bir etkenim. Yani evrensel bir gerçeklik koyamıyoruz. Yani burada karar verici neyin doğru neyin yanlış neyin sahte neyin gerçek olduğunu söyleyebilen bir varlık yok. İnsanlar bunun ölçütü değiller çünkü insanlar kısıtlı bir algıya sahipler. Biz kitaptaki özelliği kitap olmasıyla yorumluyoruz. Varlığını değil. Kitabın bir işlevi bir amacı var. Gerçek bir kitaplık bilgisi var. O bilgi kitap denen varlığın olabilmesini sağladı. Örneğin Graham Bell'in bulduğu telefon da telefondu ve bugünkü telefonlar da telefon ama bu ikisi aynı telefonlar değiller aralarında tonla fark var. Fakat ikisine de telefon diyoruz. Çünkü telefon demek bir işlevi sembolize etmek demek oluyor. Birisini arayıp konuşabiliyorsanız bu telefondur. Telefon diyorsunuz ve bunun evrensel bir ölçütü kalmıyor. Birçok şey telefon olabiliyor. Telefonluk özelliği onun işlevinde, amacında saklı kalıyor. Yani telefonun ideası onun bize gösterebildiği, hizmet edebildiği kısmı. Daha da basitleştireyim şöyle söyleyeyim. Şimdi telefonu alıp birinin kafasına da vurabilirsiniz. Ama bu durumda telefon silah olur. Telefonluk işlevini yerine getirmez. Silah özelliğini devreye sokar. Halbuki silah silahtır, telefon telefondur. Bir varlık kendi işlevini... Var olma gayesini meydana getirebildiği sürece işe yarar olabilir, fayda sağlayabilir. Dolayısıyla burada ide, burada form amaç aslında işlevle alakalıdır ve insanın da en büyük işlevi aklını kullanmasıdır. Dolayısıyla insan aklını kullanabildiği sürece aslında başarılı ve anlamlı bir varlık olabilir ama tabii ki hayatı boyunca hiç aklını kullanamayan insanlar da var. Onlara da üzülmekten başka bir şey yapamıyoruz. Şimdi aklımızın bir işlev olduğunu söyledim. Fakat akıl bir amaç değil. Bir araçtır. Akıl amaca giderken kullanabileceğimiz bir şeydir. Peki bu amaç nedir? Şimdi bu durumda da aklı neye göre kullanmak lazım diye sormaya başlıyorsunuz. Ve aklı tanrıyı bulmak için kullanmaya başlıyorsunuz. Peki tanrı aklı niye verdi? Bu aklın hizmet ettiği şey neydi diyorsunuz? Ve tekamül kavramı ortaya çıkıyor. Yani biz acaba sürekli reenkarnasyon geçirip de Tanrı'nın kendisini tecrübe edebilmesi için kullanılan denekler miyiz? Yani Tanrı'nın yarattığı bir varlık mıyız bu şekilde? Ya da Tanrı diye bir şey yok da biz mi Tanrı'yı böyle yarattık? Aklımızı Tanrı'yı uydurmak için mi kullandık? Fark ettiyseniz bir saattir konuşuyorum ama sürekli Tanrı'nın varlığı veya Tanrı'yı bulabilmek ihtimali üzerinde konuşuyorum. Çünkü 2000 yıl önce veya daha öncesinde Tanrı'nın yokluğu diye bir fikir yoktu. Yani ateizm dediğimiz şey şu anki ateizmle tam olarak aynı değildi. İnsanlar tanrıyı direkt böyle kitap yollayan, kızan, sinirli bir varlık olarak düşünmeseler de gibi farklı bir şekilde, farklı bir karakterde ortaya koydular. Veya tanrının yerini doldurabilecek bir varlık olarak maddeyi kullandılar ve materyalizm kavramı oluştu ki zaten bahsettiğimiz şeyler. Şimdi varlık yokluğa gidemeyeceği yokluk da varlığa çıkamayacağı için dolayısıyla maddenin sonu yok. Öyleyse maddenin sonu yoksa hayatın bir sonu var mı? Biz şu anda bir kitaplık özelliği taşıyan bir bilgi miyiz yoksa sadece bir cisim miyiz? Öldükten sonra yok olacak mıyız? Eğer yok olmayacaksak nereye gideceğiz? Bunu soruyorsunuz ve bunun için de doğadan ilham alıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bir bitki bir hayvan tarafından yeniliyor. O hayvan başka bir hayvan tarafından yeniliyor. O başka biri tarafından böyle varlık sürekli tekamül ediyor, sürekli dönüyor. Yani tıpkı enerjinin korunması gibi Madde de evrende sürekli korunuyor ama formu değişmeye başlıyor. Madde her halükarda var ama sen var mısın? Problem bu. Sen öldükten sonra da var olabilecek misin? Öldükten sonra ne olacaksın? Nereye gideceksin? Zaten dinlerin çıkış sebebi de bu. Bu yüzden bir dine ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü bunun cevabını verdiğini iddia ediyor. Ancak bu durumda da dini inanç şahsi olmak zorundadır. Çünkü kişiye göre varlık ve gerçeklik ve amaç değişebilir. Çünkü her insan aynı değil, her insan eşit değil. Her insan başka bir görevi yerine getiriyor. Biz seri üretimle kopyalanmış kuklalar değiliz. Farklı farklı kişileriz. Dolayısıyla toplumsal bir din hayatımızın temeli olmamalı. Ayrıca hangi din? Yunan tanrıları mı, Roma tanrıları mı, Mezopotamya tanrıları mı? Hangileri gerçek dini ve tanrıyı temsil ediyor? Şimdi bu soruların içinden çıkamıyorsunuz, ha, kişisel olarak çıkabilirsiniz, sizi herhangi bir inanç tatmin ediyor olabilir, benim dinim gerçek, ben buna iman ettim diyebilirsiniz ama bu sizi bağlar, herkesin midesi aynı değil, seni doyuran şey beni doyurmayabilir, toplumsal bir amaç mümkün değil çünkü toplumlar arasında sınıf farkı var ve insanlar arasında da sınıf farkı var, ha, burada kadın erkek eşitliğinden falan bahsetmiyorum. Bir erkek bile bir erkekle eşit değil ki kimse aynı hayatı yaşamıyor. Kimsenin hayatı birbirine denk değil. Herkes farklı farklı karakterlerde ve farklı bir hayat biçimiyle yaşıyor. Herkes aynı şartlarda, aynı olanaklarda hayatını sürdürmüyor. Dolayısıyla bireyler arasında da sınıf farkı var ve ahlak farkı var ve din farkı var. Dinler ve ideolojiler bu farkları en aza indirmeye çalışırlar ve herkes için geçerli, herkese hitap edebilecek bir şey yaratmaya çalışırlar. Ama bu ütopiktir. Yani teoride güzeldir ama uygulamada mümkün değildir. Komünizm bunu mümkün kılmaya çalışmıştır. Örneğin herkesi eşit yapalım demiştir. Ama bu da adaletli değildir. Çünkü eşitlik ve adalet farklı şeylerdir. Fakirin işine gelen şey zenginin işine gelmeyebilir ya da akıllının işine gelen şey salağın işine gelmeyebilir veya ahlaklı bir insanın işine gelen şey ahlaksız bir insanın işine gelmeyebilir. Dolayısıyla herkese hitap eden ve herkese eşit şartları sağlayacak, herkesi doyuracak bir sistem bulmak mümkün değildir. Ama bunun mümkün olduğuna inandırmanız gerekiyor. Ya da bir alternatif sunmak gerekiyor ki bu durumda da şunu yapıyorlar. Genellikle sufistler şöyle söylerler. Sen önemli değilsin ki. Yani sen eşit mi yaşadın, adaletli mi yaşadın, başına iyi bir şey mi geldi, kötü bir şey mi geldi. Bunlar önemli değil. Sen birey olarak yoksun. Sen aslında Tanrı'nın kendini tecrübe etmesi için kullandığı bir bedensin. Ölünce yokluğa gideceksin ve tekrardan tecrübe edinmek için bu ruh, bu varlık kullanılacak. Aslında varlıkta, maddede her şey hala bir. Biz kendimizi kandırıyoruz. Yani kendini bırak, buradaki egonu, ihtiyaçlarını, tatmin olma gereklerini bırak, kendini Tanrı'ya ada. Karakterini bırak. Sen Tanrı için yaratılmış bir varlıksın, Tanrı'yı bulmaya çalış. Bu da tasavvuf, asketizm gibi felsefelere kayıyor. Birçok filozof böyle noktalara geldikten sonra da başka yöne gitmeye çalışıyorlar ve kendilerince sabır felsefesi yaratıyorlar. Birçok insana sorsanız bunları araştırmış, kafa yormuş insanlar şunu söyleyeceklerdir. Ya hayatta bir amaç var mı yok mu bilmiyoruz ama bir gaye varsa bile sabretmektir. Başına ne geliyorsa gelsin sabredeceksin katlanacaksın çünkü şu anda varsın yaşıyorsun ve intihar etmediğin sürece bunu değiştirme şansın yok. Dolayısıyla varsan eğer elinden geldiği kadar sabır göster, metanet göster ya da tam tersi Rönesans'tan sonra gelen filozoflara göre de mücadele et, yenmeye çalış. Hayatın sana getirdiği bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalış. Hayatla mücadele et, hayata karşı savaş ver ve hayatı yen. Kaderin iplerini kendi eline al. İşte herkes dediğim üzere kendince bir amaç, kendince bir gaye veya hukuk, ahlak sistemi getirebiliyor. Dolayısıyla herkes aynı zekaya ve aynı aileye, aynı paraya, aynı şartlara sahip olmadığı için, olsa bile bu bir işe yaramayacağı için toplumsal bir düzen veya sistem getirmek pek de mümkün olmuyor. Bir dönem için geçerli olsa bile 100 yıl sonra, 500 yıl sonra o da devrilmek zorunda kalıyor. Onun yerine alternatif başka dinler, başka sistemler, başka yönetim şekilleri getirmek zorunda kalıyorsunuz ve tarihte sürekli böyle ilerlemiş oluyor. Antik Yunan bu soruları cevaplamak ve maddenin amacına karşılık insanları doyurabilecek bir şey söylemek için materyalizmi oluşturmuştu ama materyalizm de bir yerde tıkanıyordu. Örneğin özgür iradeyi tam olarak karşılayamıyordu ve yok sayıyordu. Şöyle söylüyordu. Evren bir bilardo topu mekaniği içerisinde hareket ediyor. Evreni bir saha olarak düşünün ve bütün gezegenler, bütün atomlar, bütün her şey bir bilardo topu gibi oradan oraya savruluyor. Bunlar bazen birbirine çarpıyorlar, bazen kırılıyorlar, bazen bölünüyorlar, bazen birleşiyorlar. Ne yapacakları belli değil. Bu arada bu bilardo toplarının yani atomların birbirine çarpmasıyla, bölünmesiyle vesaire meydana gelen özellikler, varlıklar. Gerçekte varlığı da pek temsil edemezler çünkü onların mahiyeti, özellikleri onları algılayan varlığın algılayabildiği kadarıyla vardır. Ama her varlık aynı algılamıyor ve her varlık mutlak olarak algıyı oluşturamıyor. Dolayısıyla bir şey gerçekten vardır veya yoktur diyemiyorsunuz. Elinizde varlığa dair tek bir kanıt var. Örneğin gerçek olduğunuzu kanıtlayabileceğiniz tek bir şey var. Düşünüyorum öyleyse varım diyebildiğiniz gibi düşünebildiğinizi düşünmeniz, yorum yapabiliyor olmanız. Ama bu sürekli var olacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü yokluğu da şöyle kanıtlıyorsunuz. Doğmadan önce hiçbir şeydiniz. Doğmadan önceki halinizi hatırlamıyorsunuz. Dolayısıyla öldükten sonraki halinizin de hatırlanabilecek veya tecrübe edilebilecek bir şey olduğunu kanıtlayamıyorsunuz. Doğmadan önce hiç isek öldükten sonra da hiç oluruz. Doğmadan önce bir varlık isek ideye döndüğümüzde bu akla döndüğümüzde yine o oluruz. Yani ondan yaratıldıysak ona dönmek zorundayız. Her şey yine başa dönecektir bir çember yapacaktır ve Nietzsche'nin Bengi dönüş kavramı gibi her şey sürekli tekerrür edecektir. Ya da belki de her şey bir yalandır. Descartes'in söylediği gibi kötü cin teorisinde olduğu gibi belki de evren bir simülasyondur, bir matrikstir ve burası bir rüyadır, bir yalandır. Biz belki de buradan uyanacağız yani öleceğiz ve gerçek aleme erişeceğiz ve belki de şu an hatırlamıyor olduğumuz birçok şeyle karşı karşıya kalacağız. Yani hepimizin çok gerçekçi rüyalar gördüğü oldu. Bazen rüyanızda kendinizi başka birisi gibi görüyorsunuz veya rüyanın içinde uyandığınız oluyor. Ya biz de şu anda evrende başka bir yerde yeşil renkli bir uzaylıysak ama kendimizi Ahmet Mehmet olarak bir rüyada tecrübe ediyorsak. Bu durumda ne olacak? Uyandığımızda bütün bu gerçeklik hiçliğe karışacak. Aslında unutulmuş olacak. Çok fazla bir oradan bir buradan anlatıyor gibi oluyor ama değinmediğim bir teori daha var bir de ondan bahsedeyim. Hatırlama teorisi. Bütün madde içinde belirli bir bilgiyi barındırır ve maddeler birbirine çarptıkça alışveriş yaparlar. Ama özünde, idenin altında bütün maddenin bilgisi bulunur. Zaten bahsettiğimiz şeyler. Şimdi şu düşünülüyor. Biz sadece hatırlayarak var olan varlıklarız. Yani tecrübe ederek var olan varlıklarız. Şu anda yaşıyor olduğumuza dair elimizdeki en büyük kanıt bunu test ediyor, hissediyor olmamız. Ama hatırlamak nedir? Hatırlama teorisi şöyledir. Madde içinde bütün bilgiyi barındırıyor ya. Olmuş. Olan ve olabilecek olan her şeyi de içinde barındırıyor çünkü zamandan bağımsız. Madde var olmak için zamanı kullanıyor. Ama zamansızlıkta her şey içinde var. Bütün potansiyeller, sınırsız ihtimaller maddenin içinde var ve madde her şeyi bilir. Dolayısıyla biz her şeyi bilen bir varlıktan oluşuyoruz. Öyleyse bizim aklımıza gelen her şey, bütün teoriler, bütün dinler, bütün felsefeler, bütün icatlar bunlar aslında zaten bildiğimiz şeyler. Biz... Sadece o bilgiye o an için erişebildik. Buna erişmenin en kolay yolu da sürekli düşünmek, araştırmak. Eğer düşünmez, araştırmaz, kafa yormazsanız daha az bilgiye ulaşırsınız. İnsanın amacı çok fazla bilgiye ulaşmaktır ve bu maddeyi daha da mükemmel hale getirmeye çalışmaktır. Döngüyü tamamlamaktır yani. Buna da en büyük kanıt olarak şu gösterilir. Yani hatırlama teorisini nasıl kanıtlıyorsunuz? Nasıl yani? Biz her şeyi biliyorduk da burada doğarak unuttuk. Ölünce bir daha hatırlayacağız ama amacımız hayattayken çok şeyi hatırlamaya çalışmak. Buna şunu gösterirler. Birçok insanın aklına aynı icat gelebilir veya insan atıyorum rüyasında yarın olacak bir şeyi görebilir. Bazen belki gerçekten de kehanetler tutabilir. Dolayısıyla insan aslında bilmiyordur, öğrenmiyordur ama hatırlıyordur. İnsan yaşayarak kendisini tanrıyı hatırlıyordur ve ona dönmeye çalışıyordur. Ama bu da felsefi olarak çürütülebilecek ya da bir takım problemleri bulunabilecek bir şeydi ve her şeyden önce kanıtlama şansınız yoktu. Yani bu da öznel bir şeydi. Sokrates bu gibi fikirler için hiçbir içe yaramayan boş laflardır demişti ve eski Yunan felsefesi neyse bu da aynı şey. İnsanlar binlerce yıldır aynı yerde sayıyorlar. Çünkü bir şeyler bildiklerini iddia ediyorlar. Halbuki biz hiçbir şey bilmediğimizi, çok cahil olduğumuzu daha öğrenecek birçok şey olduğunu ve özellikle Tanrı'yı da öğrenemeyeceğimizi kabul edersek işte o zaman gerçeği anlamaya başlayacağız demişti ve yavaş yavaş antik Yunan'da insanlar Tanrıları bırakmaya başlamıştı. İnsan Tanrı'yı tanımak istiyorsa kendini tanımak zorunda. Önce kendini bileceksin, kendini tanıyacaksın, kendi aklın üzerinde ne kadar kontrolün var bunu göreceksin ve aslında bildiğin bütün şeylerin bir yalan olduğunu, bir ilüzyon olduğunu ve kendi kendini duyguların yoluyla kandırdığını kabul edeceksin. Kendine karşı dürüst olacaksın ve özellikle mutlak bir varlığı idrak edemeyecek kadar zayıf bir varlık olduğunu kabul ettiğinde Tanrı hakkında konuşmayı bırakacaksın. Çünkü Tanrı hakkında söylediğimiz bütün şeyler, bütün uydurmalarımız kendi kendimize yalan söylemekten ibaret. Noos'muş, akılmış, tanrıymış, bilmem neymiş veya işte spiritüel varlıkmış bunların hepsi kendi uydurduğumuz ve Kendimizi tatmin etmeye çalıştığımız şeyler. Çünkü bir şeyler bilmemiz gerekiyor gibi düşünüyoruz. Halbuki yapmamız gereken şey bu manevi hayatı uydurmaktansa gerçek hayatı anlamaya çalışmaktır. Sokrates'in bu fikirleri eski Yunan'da bir devrim yaratmıştır. Sokrates ateist olmakla suçlandı. Halbuki tam tersi. Sokrat bir yaratıcıya inanırdı ama bilinemeyen bir varlığı bildirebilmemiz mümkün değildir derdi. Bir varlık var ama o varlık ne bu konuda konuşamayız. Bütün konuşmalarımız yalan söylemek ve birbirimizi kandırmaktan ibarettir derdi. Zaten Sokrates'in son saatleriyle alakalı da bir video paylaşmıştım kanalımda var. Sokrates yaşamın geçmişini bilemesem de özünü bilemesem de yani doğumumdan öncesini bilemesem de şimdiki halini bilebilirim diyordu. Ve bunu yeterince iyi bilebilirse öldükten sonrasını da bilebileceğine inanıyordu. İnsan önce kendini bilmeliydi, kendini tanımalıydı. Eğer bir tanrı varsa onu bulabilmek için gereken cevher de insanın içinde yatıyordu. Yani bir yerden vahiy gelecekse de bunu kendi başınıza başaracaktınız. Tanrı da, şeytan da, bütün etkenler de insanın aklındadır ve insan isterse tanrı isterse şeytan olabilir. Sokrates aslında ne teist ne de ateistti. O tam olarak agnostikti diyebiliriz ama farklı fikirlerde olanlar da var. Yani Sokrates'in aslında inançlı olduğunu söyleyenler de var. Her anlatımı bulabilirsiniz onunla alakalı kitaplarda. Ama tabii ki karara varmak yine bize kalacak. Dolayısıyla hepimiz farklı bir şeyler anlayacağız. Benim anladığım kadarıyla Sokrates'in tepkisi bir şeyi bildiğini iddia etmekteydi. Yani ateistlere de kızıyordu. Tanrı yoktur. Bu bilgiyi ben elde ettim kesinlikle eminim diyenlere de kızıyordu. Tanrı vardır ben bundan eminim diyenlere de kızıyordu. Siz bir şeyin varlığını veya yokluğunu kesin olarak bilemezsiniz. Sadece maske takıyorsunuz diyordu. O önce kendinizi bilin bakalım siz kimsiniz? Kendine aydın diyen, kendine elit diyen insanlar gerçekten de elit mi, aydın mı? Bugüne kadar birçok insanla alakalı çok bilgili, çok gelişmiş diyorlardı. Gittim hepsiyle tartıştım, hepsinin ne kadar cahil olduğunu gördüm. Sokrates'in iddiası buydu ki zaten devlet kitabına bakanlar bunu görebilir. Sokrates, benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir ama insanlar bana sen çok bilge bir insansın diyorlar. Gerçekten bilge miyim bunu anlamanın tek bir yolu var. Diğer bilge olduğu iddia edilen insanlarla konuşacağım, tartışacağım, benim ne kadar cahil olduğumu bana gösterecekler, ben de gerçek bilge kimmiş onu anlayacağım diyordu. Ama tabii ki onun yaptığı konuşmalara baktığınız zaman, Kimsenin onu çürütemediğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi Sokrates'in bütün felsefesini kendini bil diye özetledik ama bu kendini bil fikri de ileride Plotinusçuların sudure teorisiyle ve tasavvufla biri ben vardır benden içeri önce içimdeki hakkı bilmeliyim mantığına dönüşecekti ve insanlar tamamen spiritüalist olacaktı. Tanrı insanın içinde olan bir varlıktır diyecektiniz ve evrendeki her şeyi Tanrı olarak görmeye başlayacaktınız. Ama zaten spiritüelizmle alakalı bir video yapmıştım, ona da bakabilirsiniz. Sokrates her ne kadar çürütülemedi desem de onun da fikirlerine birçok eleştiri geldi. Özellikle o öldükten sonra bu eleştiriler birçok konuda bize faydalı oldu. Nasıl mı bu da şöyle? Şimdi Sokrates tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir derken aslında bilinebilecek en büyük bilgiyi bildiğini iddia etmiş oluyor. Madem hiçbir şey bilmiyorsun, bilmediğini nereden biliyorsun? Hipokrat gibi kişiler buna karşılık olarak Sokrates de yine kendini kandırıyor dediler. Öyleyse biz kendimizi bırakıp, fikirlerimizi bırakıp bilim yapmaya yönelmeliyiz. Ne yapmalıyız? Her şeyi tıpkı fikirlerimizi test ettiğimiz gibi test etmeliyiz dediler ve artık kişi kişi fikirlerden ziyade, felsefeden ziyade, dinlerden ziyade deney ve gözlem yoluyla varlığı test etmeye başladılar. Bu sefer gözlemci olarak idraki olan bir varlığı değil, maddeyle, maddeyi kullanmaya başladılar. Ve işte bu da tam olarak Bilimin doğuşuydu. İnsanlar binlerce yıldır zaten sürekli konuşuyorlardı ve bunun kimseye bir faydası olmuyordu. Yönetimler değişiyordu, dinler değişiyordu, felsefe belki değişiyordu, belki daha çok şey biliyorduk. Ama ne kadar çok şey bilirsek o kadar da kafamız karışıyordu çünkü her şeyi sürekli kendi kafamıza göre yorumluyorduk. Şimdi daha faydalı şeylere yönelmek gerekiyordu. Deneyiciliğe, bilimciliğe. Dolayısıyla yeni din, yeni felsefe artık bilim olmaya başlamıştı. Çünkü iyi kötü bir sonuç alabiliyordunuz. Bu durumda da bilim ve eğitim artık ön plana çıkıyor. Sokrates'in öğrencileri, Platon gibi kişiler öğrendiklerini öğretmeye, eski Yunan mantığını ve bütün pagan inançları kırmaya başladılar. Her şeyi sorguluyor ve test ediyorlardı. Aristoteles gibi insanları yetiştiriyorlardı ve bu insanlarda bilim denilen şeyi yaratıyorlardı. Milattan önce 5. ve 6. yüzyılda artık Sokrates'in de bazı çabalarıyla İyonya halkı aydınlanmaya başladı. O güne kadar solipsistik, bebekler gibiydik. Sürekli aynı şeyleri konuşuyorduk. Sürekli aynı şeyleri sorgulamaya çalışıyorduk ve pek de bir netice alamıyorduk. Ama artık ergenliğe ulaşmaya başladık ve bu ergenliğin, bilimi tanımanın meşalesini de Sokrates taşıyordu. Tabii ki bu uğurda ölüme gidecekti, idam edilecekti. Düşünce özgürlüğünü, bilimi, aklını kullanmayı, dürüst olmayı, yalan söylememeyi savunduğu için bir takım insanlar onu politik sebeplerde öldüreceklerdi ama bu son değildi dediğim üzere öğrencileri vardı onun meşalesini o öğrenciler aldılar onlardan sonra da ileride farklı medeniyetlerde bu meşale sürekli Giordano Bruno gibi insanlarla taşınmaya devam edildi bir yandan İslam ahlakı geliştiği İslam bilimi ortaya çıktı bir yandan Rönesans ortaya çıktı ve bu meşale elden ele bütün medeniyetlerde gezdi ve bugün de yanmaya devam ediyor. Sokrates ve onun gibi insanlar sayesinde insanlar bilimin kıymetini anlamaya başladı. Aklın kıymetini anlamaya başladı. Sorgulamaktan korkan, eskinin masallarını sürekli tekrarlayan insanlardık. Artık deney, gözlem ve yeni tekniklerle gerçekliği anlamaya çalıştık. Bu yolda bayağı bir gelişme kat ettik ta ki bu gelişme eğitim denen şeyle yok edilene kadar. İnsanlar sadece atalarından fiziksel özelliklerini almıyorlar. Yani bir tek genleri almıyoruz. Bize miras olarak ideolojiler de kalıyor. Atalarımızın fikirleri, onların tuttuğu takımlar veya dinler, onların inandığı şeyler bizim de inançlarımız haline geliyorlar ve buna gelenek diyoruz. Okul, eğitim bu geleneği kırarak toplumsal yeni bir gelenek yaratmaya çalışır. Yeni dogmalar üretir ve ancak bu dogmaları kırabilenler, onları da aşabilenler entelektüel olabilir, elit olabilirler. Ancak bu insanlar isimlerini tarihe yazdırabilirler. Filozof, atalarının ona miras bıraktığı şeylere ihanet etmeyi ve onları aşmayı bilebilen kimseye verilen bir ünvandır. Çünkü erdem dediğimiz şey büyük ölçüde bize öğretilen şeylerdir. Dedelerimiz ne anlattıysa, kitaplarda ne okuduysak, bize ne öğretildiyse ya da insanlar bizimle olmamızı istiyorlarsa buna erdem diyoruz. En azından topluluk böyle istenilen şeyleri yapanlara erdemli insan diyor. Ama filozoflara göre sadece bir taklitçi oluyorsunuz. İslam filozoflarına göre ise erdemli kişi vicdanlı olabilen kişidir. Bir kişi Tanrı'yı ne kadar iyi tanırsa o kadar vicdanlı olacaktır. Ve bu durumda en vicdanlı kişi en erdemli kişi olacaktır. Ki bu fikrin temeli de aslında Sokrates'ten geliyor. Çünkü ahlak denilen kavramı bilgiyle sınırlandırıyor. İnsan kötüyse iyiyi bilmediğinden kötüdür. Aklı o kadar basmıyordur. Yaptığı şeyin kötü olduğunu veya zararlı olduğunu idrak edemiyordur veya kötü olan şeyi iyi bir şey zannediyordur. Kendi çıkarına hizmet ettiği sürece her şeyi mübah görüyordur ki bu cahilliktir. İnsanın erdemli olması, bilgili olması demek aslında merhameti, vicdanı bilmesi demektir. Yani anladığınız üzere antik Yunan'daki mantık yine İslam felsefesinde vardı ama bir farklı bunu tasavvufa çevirdiler ki muhtemelen tasavvufla alakalı da bir video yaparım zaten. Bu arada videonun başından beri birçok örnek verdim ama bunlar alıntı falan değil. Kendi örneklerim dolayısıyla sağda solda kullanmazsanız sevinirim. Normalde bunları kitaplarımda yazarak satmam gerekir ama işte ben erkenden söylüyorum. Neticede hani felsefe yapmak sadece okuyup ezberlemek ve insanlara aktarmak değil. Yeni bir şeyler düşünmek, yeni örnekler de getirebilmektir. Ha, bunu nesnel olarak makinelerle yaptığınız zaman da bilim yapmış oluyorsunuz, icat geliştirmiş oluyorsunuz. Dönelim başa ve videoyu sonlandıralım. En başta doğa kanunlarına göre yaşıyorduk. Ne zaman ekeceğimiz, ne zaman biçeceğimiz, ne zaman ne yapacağımız doğaya göre belliydi. Doğayı iyi anlarsanız ona göre yaşayabilirsiniz ve sonra topluluklar geliştirirsiniz ve toplumsal kurallar yeni yasalar ortaya çıkardı. Ama bu yasalardan kurtulabiliyorsunuz. Yeterince ahlaksız veya kurnaz bir insansanız birini öldürüp bile sıyrılmayı başarabiliyorsunuz. Dolayısıyla insanların kuralları ve ahlakları da aslında suistimal edilebilecek şeylerdir. İnsanlar kandırılabilen varlıklardır. Ama doğadan kaçabiliyor musunuz? Hayır. Yıldırım çarpıyorsa yine çarpıyor. Deprem olacaksa yine oluyor. Dolayısıyla doğa yine de bizden üstün bir varlık olarak etrafta kalmaya devam ediyor. Bu yüzden tanrıları daha çok doğaya benzetiyorsunuz başta yaptığımız gibi. Daha sonra kutsal kitaplar ortaya çıktı, farklı din anlayışlar ortaya çıktı, yine işte spiritüelizm gibi şeyler vardı. Bunlar aslında başlangıçtan beri insan mantığının temelinde yatan şeylerdi. Sadece dönemine göre farklı şekilde ortaya çıktılar. Örneğin biz eskiden de bilemediğimiz şeylere tanrıyı koyuyorduk, anlayamadığımız her şeyde ilahi bir kudret arıyorduk, bugün de yapıyoruz. Bugün mesela kuantum biliminde çok ilerleyemedik mi? Bilgimiz yeterli değil mi anlayamadığımız şeylerde işte bakın bu Allah'ı kanıtlıyor bakın burada tanrıyı kanıtlayan bir şey var hala mı inanmıyorsunuz diyoruz buna zaten boşlukların tanrısına tapmak denir yani bilemediğin her şeyi bildiğini zannettiğin bir şeyle doldurmak İnsanlar burayı da geçtikten sonra bu evreden sonra artık biraz daha kurnazlık yapmaya başlıyorlar ve bilinemeyecek bir tanrıya tapmaya başlıyorlar. Bu tanrının bilinebilen formuna da ruh veya bilinç diyorlar ki bu durumda da ruh ne bilinç ne bunu sormaya başlıyorsunuz ve sürekli kısır döngü içinde yüzüyorsunuz. Pitagoras'a göre ruh bir cemiyettir bir alandır yani bütün evren bir ruhtur. Ki bu bugünkü kuantum teorisine de benziyor yani bütün varlık bir bilinç üzerine kurulu. Ama yine de bunu kanıtlayamıyorsunuz. Hadi öyle olduğunu varsayalım. Bu sefer de ruhla alakalı özelliklerden bahsetmek gerekiyor ve yine konu sakız gibi uzuyor gidiyor. Şu ruhun mantığını biraz daha anlatayım zaten videoyu bitireceğim merak etmeyin. Şimdi ruh nedir? Eğer tanrı olarak görüyorsanız mükemmel olan varlıktır çünkü her türlü tanrı ezeli, ebedi, her şeyden soyutlanmış olmak zorunda. Bilinç de, tanrı da, ide de artık ne diyorsanız bu mükemmel olmak zorunda ama mükemmel olan bir şey Gelişemeyecek bir şey olur. Çünkü mükemmellik zaten en son noktadır. Tepedir. Mükemmel kusurları olmayan bir varlıktır. Dolayısıyla ruh eğer mükemmelse hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve ruh gelişemez. Ruh bir akıl olarak parçalanamaz. Yani noos da olamaz veya yaratıcı da olamaz. Çünkü yaratmaya ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla ruhla alakalı da bir takım hileler yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Biz ruha mükemmel diyoruz ama mükemmelin ölçütü ne? Bir şeye mükemmel diyorsan demek ki mükemmel olmayan bir şey var. Kıyas yapıyorsun da bu mükemmel bu da değil diyorsun. Ayrıca bir varlık mükemmel olduğunu nasıl anlayabilir? Ondan daha düşük varlıkları görmesi lazım. Kendini bilmesi lazım. Sokrates mantığında olduğu gibi. Dolayısıyla ruh, tanrı, ide, nous, töz, eter ne diyorsanız artık binlerce adı var. Bu varlık Kendini bilmek için varlığı yaratmak zorunda, maddeyi yaratmak zorunda. Mükemmel olmayanı, maddeyi oluşturacak ki kendi mükemmelliğini ortaya koyabilsin. Bu durumda ancak mükemmelliğinin bir anlamı kalır ki daha önceki videolarımda söylemiştim. Tanrı niye yaratıcıdır? Çünkü yaratıyor. Yaratmasaydı tanrı olamazdı. Dolayısıyla tanrı yaratmak zorunda olan bir varlıktır vesaire vesaire. Felsefe videolarına bakarsanız burada sürekli aynı şeyleri söylemiş olmayayım. Burada bu ruhun işleviyle veya tezahürüyle alakalı bir hile bir yalan daha ortaya attığınız zaman Şu ortaya çıkıyor Mükemmellik içinde her şeyi barındırır ya Çünkü bir eksiği olmaması lazım Bu durumda mükemmellik iyiyi de kötüyü de barındırır Ve en iyi ve en kötü Nötr olarak mükemmelliğin içinde vardır Dolayısıyla kötü de mükemmellik olduğu için Kötü diye bir kavram da aslında ortadan kalkar Bu da yine özneldir Bana göre kötüdür sana göre değildir Dolayısıyla tanrı Mutlak olarak sevgi olmak zorundadır ve evrendeki her şey bir hayvanın başka bir hayvanı yemesi bile aslında iyi bir şeydir. Gerekli bir şeydir çünkü bu sevgidir. Tanrı mutlak merhamettir. İşte bu da suduret teorisi ve antik Hint inanışları Budizm gibi kavramları ortaya koyuyor. Bunlar harmanlanıyor ve tasavvuf olarak ortaya çıkıyor. Aslında baktığınızda bütün felsefe ve inançlar sürekli birbiriyle böyle örümcek ağ gibi bağlantılılar. Ama işte bu bağlantıları yakalamak için de birçok şeyi biliyor olmak gerekiyor. Her felsefeyi araştırmak gerekiyor. E, her insan bu kadar zaman ayırabilir mi, uğraşabilir mi? Hayır. O yüzden ben varım zaten merak etmeyin. Kaynaklarıyla vesaire kitaplarıyla böyle videolarda size belki de 10 videoda 50 tane kitap okutmuş oluyorum. En azından öyle yapabildiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum artık onları da siz söylersiniz. Hazır kitaplardan bahsetmişken bir alıntı daha yapayım dedim. Kornford'un Sokrates öncesi ve sonrası kitabı Celal Şengör çevirmiş. Türkiye İş Bankası'ndan çıktığı ikinci baskı güzel bir kitaptır bunu da önermiş olayım. Sayfa 66 Daha sonra akıl yani felsefe içindeki kutsallık hissinin sonucu olarak insan bilincinde doğan bu tanrının mülkiyetini ele geçirdi. Onu tanımlamaya ve bir fikre dönüştürmeye yeltendi. Bir şeyi tanımlamak onu idealize etmektir. Bu süreçte onun ölçülemez ya da akıl dışı ögelerinin Hayati mahiyetinin soyutlaştırılması yani özüne indirgenmesi mecburidir. Böylece dışımızda var olan bir bilinç, eşsiz bir şahıs gibi duyulan ve aynı zamanda bizi kuşatıp hayatta tutan tanrısallık yani hissedilen tanrı, tanrı fikrine dönüştürüldü. Sözüm ona geleneksel olan tanrı ispatlarının hepsi bu mantıki tanrı fikrine, bu mantıki tanrıya, soyutlamayla elde edilen tanrıya atıf yaparlar ve böylece hiçbir şeyi ispatlamış olmazlar. Yani Tanrı fikrinin varlığından başka hiçbir şeyi ispatlayamazlar. Kısacası nasıl bir teori ortaya atarsanız atın Tanrı'yı ispatlamıyorsunuz ama Tanrı diye bir fikrin var olduğunu ispatlıyorsunuz. Bu kadar basit. Tanrı sizin için gerçek, başkası için sahte olabilir. Biraz böyle görmek lazım. Kendimizi evrendeki merkezmiş gibi düşünmeyip diğer insanların da idrakına saygı duymak lazım. Ha bu şuraya da gider. Resmin varlığı, ressamın varlığını da kanıtlamış olmaz. Sadece resmin var olduğunu kanıtlar ve resmin ne olduğuyla alakalı konuşmaya çalışırsınız. Tek yapabileceğiniz şey resim üzerine yorumlama yapmak olur. Resmi kim getirdi, kim çizdi diye sormaya başladığınız anda yalan söylemeye başlıyorsunuz. Ki zaten Çiçero ile alakalı kitapları okuyanlar bu gibi iddiaların da cevabını alırlar. Çünkü 3000 yıl önce sorulan sorular bunlar. Hani bugün soruyorlar ya sokaklarda böyle ellerinde mikrofonla insanlara. Bir resmin bir ressamı varsa bu evrenin de mutlaka bir yaratanı olması gerekmiyor mu falan. İşte gerekmiyor arkadaşlar. Bunu da anlamak için biraz okumak gerekiyor. Şimdi biliyorum daha bahsetmem gereken tonla şey var. Yani antik Yunan'daki diğer filozoflar var. Başka fikirler var. Sofistler var. E ondan sonra İslam'ın aydınlanma dönemi var. Avrupa'nın karanlık çağı var. Öldürülen bilim adamları var. Rönesans var. Rönesansla ortaya çıkan kişiler var. Kant, Hegel, Descartes, bunun gibi insanlar, Spinoza, daha sonra Sartre, varoluşçuluk birçok konu var. Bahsetmek gereken tonla konu var ama bunların hepsini tek bir video içinde yapamam. Konuşurum 10 saat sürer kimse izlemez. Boşu boşuna konuşmuş olurum. Ayrıca her şeyi tek bir video içine koyarak özet özet bir oradan bir buradan anlatırsam da ya anlaşılır olmayacaktır ya da yeterince iyi hitap etmeyecektir. Önemli olan anlaşılır olmak. Yoksa ağır ağır jargonlarla konuşurduk burada entel takılırdık ama gerek yok. Dolayısıyla bu videoyu aklın kullanılması ve felsefenin ve bilimin ortaya çıkmasıyla sınırlandırmayı planlıyorum. Çünkü bundan sonraki videolarda daha anlatacak tonla şey var. Onları da ayrıntılı bir şekilde güzel güzel sunmak istiyorum. Kısa kısa geçmek istemiyorum. Zira biliyorsunuz 10 dakikada kuantum anlatan tipler var. E ben öyle birisi değilim. Bir şeyi yarım yamalak öğreteceksem hiç öğretmem daha iyi. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.